Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Allah Allah subhanahuva Teala Kuran-ı Kerim'inde bizlere şöylece seslenmektedir Bugün sizler için dininizi kemale erdirdim ve siz, sizler için dininizi kemal erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. ...ve sizler için din olarak İslam'dan razı oldum. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve teala bizler için İslamiyet'i kemal seviyeye ulaştırmış ve üzerimizdeki nimetini tamamı erdirmiştir. İşte bu sebepten dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselam ben size gecesi gündüzü gibi aydınlık olan bir din bıraktım demiştir. Yani içerisinde hiçbir çelişki ve ihtilaf olmayan bir din bıraktım demiştir. Değerli Müslümanlar, bu demektir ki İslam dininin bütün akidevi özellikleri ortadadır. İslam dininin içerisindeki helaller bellidir, haramlar bellidir. Allah Sübhanehu ve Teala'ya ibadet ettiğimiz şekiller belli olduğu gibi ibadet Allah Sübhanehu ve Teala'ya ibadet ettiğimiz şekiller belli olduğu gibi nehiye olunduğumuz şekiller de bellidir gerek Kur'an ayetleriyle, gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri kimlerin Müslüman olduğu belirtilmiştir kimlerin kimlerde şu özellikler olursa münafıklar münafıklardan olacağı da belirtilmiştir aynı şekilde Küfür olan fiiller belirtildiği gibi insanları İslam dininden çıkartacak ameller de belirtilmiştir. Ve yine insanları yaptıkları zaman fıska ve fucura sokacakları ve kendilerini bidatçı, bidatçı konumuna düşürecekleri ameller de açıklanmıştır. Değerli Müslümanlar, İslam dininin kuralları vardır, kaideleri vardır, usulleri vardır, furuları vardır. Bu sebepten dolayı İslam dini hiç kimsenin kendi kafasına göre ahkam kesebileceği ve dilediği şekilde hüküm verebileceği bir din değildir. İslam dini, İslam dini kardeşler tam ve kemal bir şekilde indirilmiştir. Bu sebepten dolayı hiçbir ilaveye ihtiyacı yoktur. İslam dini eksik değildir ki sürekli birileri ona bir şeyler ilave etsin. Ya da İslam dininde fazla bir şey yoktur ki sürekli olarak birileri ondan bir şeyler çıkarsın. İslam dini tamdır, tamamlayıcıdır. K kamildir ve mutekamildir. Değerli Müslümanlar, bu, bu sebepten dolayı her kim bunları gözetirse böylesine bir insan İslam dinini indirildiği hal üzere saf ve katıksız bir şekilde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşadığı gibi sahabelerin yaşadığı gibi yaşaması pek de mümkün ve pek de kolaydır. Değerli Müslümanlar, velakin lakin her kim bunları gözetmezse de İslam dininde bidat çıkarması ve sapıklardan olması da aynı şekilde bu derece kolaydır. Nitekim Rasulullah Resulullah vesselam şöyle buyurmaktadır. Terakku terakku fikum emreynin. Lan taddilu ma temesektum bihima. Kitabullah ve sünneti Ben sizlere sarıldığınız zaman asla sapmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bakın kardeşler, iki şey Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünnetidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifinde ben sizlere iki şey bıraktım, bu iki şey aranızda olduğu sürece sizler sapmayacaksınız dememektedir. Çünkü kardeşler, Kur'an ve sünnet aramızda olduğu halde sapan insanların sayısı çok fazladır. Bu hadisi şerifinde ben size iki şey bıraktım. Kim bu ikisine sımsıkı sarılırsa, tutunursa, yani emirlerini ve yasaklarını bu iki şeyden alır, hayatını bu iki şeye göre bina ederse, işte o kişi artık asla sapmayacaktır demektedir. Değerli Müslümanlar, bir amelin Allah katında kabul olunabilmesi için iki şart bulunmaktadır. Birincisi o amelin yalnızca Allah rızası için yapılan ihlas seviyesinde olması gerekmektedir. İkincisi ise doğru olması gerekmektedir. İhlas yani yalnızca Allah'ın rızası gözetilerek yapılması gerekmektedir. Ve o da ancak şirkten ve riyadan beri yapılan, beri olunduğu halde yapılan ameldir. İkincisi ise... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olunmuş bir şekilde yapılan ameldir. Değerli Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, ona uymak ise yalnızca dört şey ile mümkündür. Bunlardan birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şeyleri tasdik etmektir. İkincisi onun emrettiği şeylere tutunmaktır, tabi olmaktır. Üçüncüsü, ney ettiği şeylerden, yasakladığı şeylerden uzak durmaktır. Dördüncüsü ise kardeşler, Allah subhanehu ve teala'ya yalnızca onun gösterdiği şekillerde ibadet etmektir. Allah, Allah subhanehu ve teala'ya yalnızca onun gösterdiği şekillerde ibadet etmektir. Allah, Allah teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا اَتَٓاءُمُ الرَّسُولُ ve وَمَا نَهَاكُمْ اَنْهُ فَمْتَهُهُ Vetekullah inellahu şedîdül likab. Resul size neyi vermiş ise onu alın. Sizi de neyden sakındırmış ise ondan uzak durun. Allah'tan korkun. Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kardeşler, yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Men neheyte kum anhu feşteni bu Vma emerdik onu, fakat ondan sonra onlardan korktunuz. Fakat Allah, onları korkutmadı. Sizden öncekilerin helak olmasındaki sebep, sizden öncekilerin helak olmasındaki sebep, sizden öncekilerin helak olmasındaki sebep, sizden sorularını arttırmaları ve peygamberlerine ihtilaf etmeleridir. Onlar sorularını arttırdılar ve peygamberlerine ihtilaf ettiler. Bakınız kardeşler. Bir gün 3 tane sahabe Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın amellerini öğrenmek için onun evine gelir. Velakin onu bulamayınca Ayşe validemi, validemize sorarlar. Ondan sonra Ayşe validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın amellerinden aktardıktan sonra derler ki ya o bir Allah'ın peygamberidir. Allah'ın seçmiş olduğu üstün bir kuldur. O nerede, biz nerede? Tabii ki onun gelmiş geçmiş bütün günahları affolunmuştur. Bir tanesi kalkar ve der ki bundan sonra ben geceleri asla uyumayacağım ve hep namaz kılacağım. Öbürü kalkar der ki, bundan sonra gündüzleri asla yemek yemeyeceğim, hep oruç tutacağım. Öbürü de der ki artık ben kadınlara asla ve asla yaklaşmayacağım, hep kendimi ibadete atayacağım, adayacağım. Değerli Müslümanlar, bu olayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duyar da onların yanına derhal gider. Ve der ki, ben, ben geceleri uyurum da namazla kılarım. Ben gündüzleri oruç tuttuğum da olur... Yediğim içtiğim de olur ve ben kadınlarla evlenirim. İşte bu benim sünnetimdir. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar şimdi sizlere bu kıssayı anlattıktan sonra aynı olayla günümüzde karşılaşsak ve içimizden birisi de çıksa dese ki ya bırakın adamları, adamların niyeti hoş, gönlü geniş, gece boyu namaz kılmak istiyor, bütün gün oruç tutmak istiyor. Ne kötü niyetleri var ki diyebilir miyiz? Böyle bir şey söylemek bu hadisi şeriften sonra kimin haddine ki? Bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu tür amellerden insanları insanları uzak tutmuştur ve böylesine amel etmeyi yasaklamıştır. Çünkü amel ancak ve ancak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın amel ettiği üzere kabul olunandır. Değerli Müslümanlar. Ebu Musa el-Şâri Mescitte bir takım şeyler görür ve derhal Abdullah ibn Mesud'un yanına gider ve ona der ki ''Ya Ebu Abdurrahman'' yani Abdullah ibn Mesud'un künyesidir. ''Ya Ebu Abdurrahman, ben mescitte öyle şeyler gördüm ki hayır olduğunu pek düşünmüyorum. Bu yüzden dolayı senin de görmeni istiyorum.'' der. Ve derhal, ve derhal mescide giderler. Mescide gittikleri zaman halkalar halinde insanları görürler. Her bir halkanın başında birisi vardır. Onlara tekbir der, diğerleri Allah ekber getirir ve taşlarla da yaptıklarını sayarlar. Diğer halka la ilâhe illallah" dediklerinde hepsi birden la ilâhe illallah" der. Abdullah İbn Mesud bunların yanına gider ve der ki ve der ki sizler ne çabukta helaka doğru koşmaktasınız. Sizler yaptığınız iyilikleri sayın. Sizler yaptığınız kötülükleri sayın. Çünkü iyiliklerinize ben garanti vermekteyim. Sizler ne çabukta helaka doğru sürüklendiniz. Hala Resulullah'ın, Resulullah'ın cesedi çürümemişken, kullanmış olduğu kaplar hala duruyorken ve onun ashabı hala aranızdayken ne çabukta sapıttınız. Ne çabukta sapıttınız. Bakınız Abdullah ibn Mesud'un tepkisine bakınız kardeşler. Ya sizler Resulullah'ın getirdiği dinden daha hayırlı bir şey ortaya koydunuz... Ya da muhakkak ki sizler sapıtanlardan oldunuz. Ve şöylece sözünü bitirmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an okuduğu halde boğazından aşağı inmeyecek insanlardan bahsetti. Ben sizlerin birçoğunu onlardan görmekteyim der. Bunun akabinde o halkada bulunan insanlardan bazıları der ki ya Ebu Abdurrahman bizler yalnızca hayır murat etmekteyiz. Bizler bununla yalnızca Allah'a yaklaşmak istemekteyiz. Abdullah ibn Mesud da der ki Nice hayrı temenni eden insan Asla hayra ulaşamamıştır Nice hayrı temenni eden insan Asla asla hayra ulaşamamıştır Değerli Müslümanlar Eğer bugün de aynı, aynı durumla karşılaşmış olsak Bizlere düşen Ya bu insanlar hayrı temenni ediyor Bırakalım bu insanlar Allah'ı ansınlar Kimisi sesli alsın, kimisi sessiz alsın, kimisi döne döne alsın, kim nasıl istiyorsa alsın, yeter ki Allah alsın mı diyeceğiz. Yoksa bu iki sahabe-i celil gibi Abdullah ev mesut ve Ebu Musa el-Eşari gibi yapılan bu fiili Resulullah aleyhissalatü vesselam yapmadı diye ret mi edeceğiz? Değerli Müslümanlar, İslam dininde sonradan ortaya koyulan her yenilik bir bidattır. Ve her bidat bir sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği üzere. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurmaktadır. ''Men ehdete fi emrine hâdâ ma leysa minhu fâhuvâ rettum'' ''Her kim dinimizde olmayan bir işi ortaya çıkartırsa bu ondan kabul edilmeyecektir.'' Yine aleyhissalatü vesselam başka bir rivayette şöyle buyurmaktadır. Men ham amelen leyse aleyhi emruna fe Her kim dinimizde olmayan bir iş ile amel ederse bu ondan kabul olunmayacaktır. Değerli Müslümanlar bütün bu söylenenlerden sonra alimlerimiz bu okunan Kur'an ve hadislerden sonra İslam dinine sonradan sokulan her bir şey için bidat hükmünü vermiştir. Üstelik, üstelik kardeşler, İslam'ın nazil olduktan sonra ortaya 405 yıl 500 yıl sonra ortaya koyulan dine sokulmaya çalışan dine sokulmaya çalışan kandil geceleri için de alimlerimiz bidat hükmünü vermektedir. Bidat hükmünü vermektedir. Kardeşler ne Resulullah Aleyhisselam, Vesselam ne sahabe ne tabi'in ne de onlara güzellikle tabi olan et ve tabi'in ne regaib kandilini kutlamıştır ne miraç kandilini kutlamıştır ne de başka kandilleri kutlamamışlardır. Ben şimdi sizlere soruyorum. Hani hep diyoruz ya dört hak mezhep vardır. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli, İmam Ahmet bin Hanbel yani. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin mekanını cennet eylesin. Cennetteki mekanlarını, cennetteki derecelerini yücelsin. Şimdi diyoruz ki dört tane hak mezhep vardır. Bu mezheplerin başında da bu imamlar vardır. İnanın ki bu imamlar hem akidevi hem fıkhı dini her konusunda konuşmuşlardır. Bir görüş beyan etmişlerdir. Şimdi bu, bu gün ve gecelerde... Hayır ve bereket olduğunu iddia eden insanlar bu imamlardan bir söz getirsinler. Onların hayrına ve bereketine delalet eden bir söz getirsinler. Getiremezler. Çünkü bu imamların yaşadığı çağlarda böyle gün ve geceler bilinmemekteydi. Çünkü değerli Müslümanlar bu gün ve geceler içerisinde birçok bidatın ve hurafenin uydurulduğu bu gün ve geceler Ta 1400-1500 yıl sonra kurulan Şia tarafından kurulan Fatimi Devleti tarafından ortaya atılan bir takım ibadetlerdir. Peki bunlar neden ortaya atılmıştır? Ya da bu ibadetlerden sonra bizler ne diyeceğiz? Ya bırakın Allah aşkına, zaten zaten insanlar dinden imandan uzaklaşmışlar, zaten abdest nedir bilmiyorlar, alımları secde görmüyor. En azından... En azından senede böyle bir iki gün ortaya çıkartalım da o günlerde camilere mi gitsinler diyeceğiz. Yoksa az önce söylediğimiz gibi Resulullah'ın inkar ettiği gibi sahabe-i celillerin inkar ettiği gibi bugün ve geceleri inkar mı edeceğiz? Değerli Müslümanlar hiç şüphesiz ki eğer biz bugün ve geceler karşısında sessiz durursak bu o insanları kandırmaya girer. Çünkü birçok insan belki de samimi duygularla camilere gitmekte ve iyi bir iş ortaya koyduklarını sannetmektedirler. Ve lakin aslında onlar dinin aslını yıkan işleri yapmaktadırlar. Çünkü İslam dini bütün hayatın her bir alanına müdahale etmektedir. Ve lakin onlar yalnızca İslam dinini ömürlerinde geçirecekleri bir iki günün içerisine sıkıştırmışlardır. Bu yüzden dolayı bu İslam dininin aslını yıkmaktan başka bir şey değildir. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Hel nuneb biukum biakhsari'n a'mala. Size amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi? Ellezine dalla sa'yuhum fi'l hayatid dunya. اَلَّذ۪ينَ بَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ سُنْعًا Ve onlar onlar ki dünyadayken yapmış oldukları fiilleri iyi bir iş olarak yapmaktaydılar. Ve lakin onlar, onların amelleri toz buz olacaklardır. O halde değerli Müslümanlar, Allah subhanehu ve teala katına çıktığımız zaman yani ölüm bize ulaşıp da Allah'ın huzuruna vardığımız zaman amellerimizin yüzlerimize çarpılmasını istemiyorsak mutlaka ve mutlaka Kur'an ve sünnete uydurmak zorundayız. Kur'an ve sünnete uymak zorundayız.